diyor ki her çoğalmadıkça kıyamet kopmaz yanında bulunan ashab dediler ki madel harc ya resulullah aleyhissalatu dediler ki harç nedir ey Allah'ın resulü aleyhissalatu vesselam dedi ki el katl el katl dedi ki öldürmektir öldürmektir Buhari'de Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste de Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. "Beyne yedeyi sa'ati eyyamul herci yezulu fîhel ilm ve yezheru fîhel cehl. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyametten önce herc günleri vardır. O günlerde ilim yok olur ve cehalet ortaya çıkar. Ebu Musa radıyallahu diyor ki, herc Habeş dilinde öldürmek demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niçin e, Habeşlerin kullandığı bir e, tabiri kullandı? Allah en iyisini bilir ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem katli herc diye tanımladı. Ashab da ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herc nedir dediklerinde o öldürmektir diye haber verdi. Yine Ebu Musa, Musa radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ki İnne beyneye de issaatil herç. Kıyametten önce mutlaka herc olur. Ashab dediler ki mazal herç? ya Resulullah aleyhissalatü Ne demektir herc? Aleyhissalatü vesselam dedi ki öldürmektir. Ashab bunun üzerine dedi ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Biz yılda 70 binden fazla insan öldürdüğümüz halde bundan daha mı çok öldüreceğiz? Yani diyor ki eğer bu katletmekse ashab öyle anlıyor. Diyorlar ki eğer kat katilse, katletmekse biz bir yılda yetmiş binden fazla katlediyoruz. Yani cihatlar oluyor. Bir şekilde müşriklerle savaş var. Allah Resulü ve Vesselam şöyle cevap veriyor. اِنَّهُ katli بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ Bu sizin müşrikleri katletmeniz değildir. Yani aleyhissalatü vesselamın kastettiği herc Müslümanların müşrikleri katletmesi değildir. Ve lakin katlu ba'dikum ba'da aleyhissalatü vesselam diyor ki bu sizin birbirinizi öldürmenizdir. Allah'u akber. Bunu duyunca ashab Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a dediler ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam o gün akıllarımız yerinde mi olur? Yani bizim aklımız başında mı olur? Yani bir Müslümanın bir Müslümanı öldürmesine ihtimal vermiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı. Dolayısıyla diyorlar ki Aleyhisselatü Vesselam bir şeyi söylüyorsa bu doğur, doğrudur. Çünkü Allah Azze ve Celle ayette diyor ki وَمَا يَنْتِقَ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَىٰ اِلَّهِ Diyor ki o hevadan konuşmaz. Onun konuştuğu ancak Vahidir. Dolayısıyla ashab o yetişme tarzlarının yani kardeş olma, müminlerin bir e, e, duvarın tuğlaları gibi olması veya bir vücuda benzetilmesi bunu çok iyi anladıkları için Allah Resulü Aleyhisselatü onların sizin birbirinizi öldürmenizdir demesi ashab verdiği tepki lütfen dikkatinizi çeksin. Ashabın verdiği tepki şu. Yani bu ancak bir mecnunun yapacağı bir iştir anlamında dediler ki ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam bizim akıllarımız başımızda mı olur o gün? Aleyhissalatu vesselam onlara şöyle cevap verdi. İnnehu latunzauu uqul ehli zalika zaman ve yakhlufu lehu haba'u minan nasi <sessizlik> yahsib yahsib ekseruhum annahum ala şey'i veleyse ala şey. Aleyhisselam onlara cevaben dedi ki muhakkak ki o zamanki insanların aklı alınır. o zamanki insanların bunu yapan yani bu hercin tam manasıyla vuku bulduğu dönemdeki insanların aklı başından alınır. Onların yerine aklı az olan insanlar gelir. Onların çoğu kendilerini bir şey üzere sayarlar. Ama onlar hiçbir şey üzere değildirler. Okuduğum bu hadisler Buhari'nin sahihinde fiten babında geçiyor. Aynı zamanda Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde geçiyor. İbn-i fiten babında geçiyor. Ve e, İmam Elbani Rahimullah El-Sahihada tashih etmiştir bu hadisleri. Yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam, Abu Hurairanun, radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor: "Ve Ledi nefsibiyedî, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, La tethab al-Dunya hatta yâti' al-Nas yomu la yâzri al وللمقتول فيما قتل فقيل كيف يكون ذلك قال الهرج القاتل والمقتول في النار الله اكبر الله रसulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki insanların üzerine öyle bir gün gelir ki adam öldüren niçin adam öldürdüğünü Öldürülen de niçin öldürüldüğünü bilmedikçe bu dünya yok olmaz. Yani ne ölen niçin öldüğünü biliyor, ne öldüren niçin öldürdüğünü biliyor. Allah Resulü ve Selam diyor ki, bu günler yaşanmadan kıyamet kopmaz. Ashab dediler ki, ey Allah'ın Resulü ve Vesselam, bu nasıl olur? Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, herc ile olur. Yani öldürmekle, olur. Öldüren de, öldürülen de ateştedir. Öldüren de, öldürülen de ateştedir. Müslümanin fiterinde ve eslatur saade geçiyor bu hadis. Ee, aynı zamanda İmam Nevevi rahimullah bunu şerh etmiştir. Şimdi tabi öldüren de biliyorsunuz bununla ilgili birçok rivayet var. Ee, Allah rasulü satt ve selam Diyor ki bir Müslüman bir Müslümanla vuruşursa ikisi ateştedir. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü yani ölen de öldüren de ateştedir. Diyorlar ki Öleni, e, öldüreni anladık peki ölen niçin ateştedir? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki çünkü o ölmeseydi o da öldürecekti. Dolayısıyla davası boş olan ikisi de ateştedir. Hani Aleyhisselatü Vesselam dedi ya onlar kendilerini bir şey üzere sanırlar. Yani hak üzere sanırlar. Davalarını haklı bulurlar ancak hak üzere değildirler ve onlar hiçbir şeydir. Dolayısıyla bu sebeple ölen de öldürülen de ateştedir. Ama günümüzde mesela oluyor, gafilen ölenler oluyor. Yani mesela belki de adam trafikte e, trafikte yol vermediği için bir diğeri çıkıyor tak onu öldürüyor. Günümüzde insanlar birbirini sebepsiz yere öldürüyor. Ve bununla ilgili birçok örnekler var ancak bizim söylediğimiz her günleri, Kıyametin yakın zamanıdır. İnşallah e, Allah-u Alem yaşanan vakalar da e, o günlere doğru gittiğimizi gösteriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği bazı olaylar gerçekleşmiştir. Hatta sahabe zamanında Osman radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle başlayan öldürme olayları e, olmuştur. Ve Müslümanlar arasında savaşlar çıkmıştır ve değişik yer ve zamanlarda çoğunun çıkış sebebi bilinmeyen sebepler ortaya savaşlar ortaya çıkmıştır. Ve son asırlarda yani günümüzde çağımızda milletler arasında meydana gelen kurbanları milyonlarca olan büyük yok edici savaşlar olmuş ve bu sebeple insanlar arasında fitne yayılmıştır. Öyle ki Kişi başkasını niçin öldürdüğünü bilmeden sebepsiz yere adam öldürmeye başlamıştır. Yine halkları ve milletleri yok eden kitle imha silahlarının yaygınlaşmasının muhakkak ki toplu insan ölümlerinde rolu büyük olmuştur. Hatta insanın değeri kalmamış, insanlar koyun boğazlanır gibi boğazlanmıştır. Bunun sebebi, Toplumdaki bozulma ve düşüncesizliktir. Fitneler ortaya çıkınca da kişi sebepsiz yere adam öldürmekte, öldürülen de niçin ve neden öldürüldüğünü bilmemektedir. Bilakis bizler de şahit olmaktayız ki, insanlar birbirlerini basit şeyler yüzünden öldürmektedirler. Böyle bir durum kargaşa dönemlerinde olmaktadır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi, bu duruma tam olarak uymaktadır. Muhakkak o zamanki insanların aklı alınır. Yani gerçekten, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde diyor ya, nasıl akıl ediyorsunuz? Akıl, vahye tabi olmadığı sürece, akıl, Kur'an ve sünnete tabi olmadığı sürece, e, hakkı verilmemiş olacak ve akıl nimetinden faydalanmamış olacaktır. Dolayısıyla günümüzde görmekteyiz hatta her dava kendisi, kendi müntesibini, kendi müntesibinde, müntesibi olup da telef olan insanlarını, bakınız dikkat ediniz, telef olan diyorum, telef olan müntesibi için şehit ismini vermiştir. Ne? Demokrasi şehidi, Basın şehidi, efendim milliyetçiliğin şehidi, falanın şehidi, filanın şehidi. Halbuki biz biliyoruz ki şehit ancak Allah Azza ve Celle yolunda öldürülen kimsedir. Şehit ancak Allah Azza ve Celle yolunda öldürülen kimsedir. Dolayısıyla biliyorsunuz birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı olmuştur ve bununla beraber... Efendime söyleyeyim, günümüzde işte Güney Kore, Kuzey Kore ve sair birçok ülkeler birbirlerini yiyip bitirmişlerdir. Boş davalar uğruna. Allah Resulü ve Vesselam, insanların aklı alınır buyurmaktadır. Allah Resulü ve Vesselam, bunu haber veriyorsa gerçekten biz de bu vakayı şahit olmaktayız. Bu öldürmeler... İnsanların birbirlerini öldürmesi olduğu gibi toplumların birbirini yok etmesi, yani ülkeler arası veya dünya, dünyanın karışması, dünyada fitne olması manasında da anlaşılmaktadır. Ancak biz görünen ve görünmeyen fitnelerden Allah'a sığınıyoruz. Bu ümmet, bu ümmet, Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam'ın bu ümmeti merhamet olunan bir ümmettir. Ve bu ümmetin ahirette azap görmeyeceğine dair deliller var. Şimdi sizinle bir iki hadis paylaşacağım arkadaşlar. Önemlidir. Allah Subhanahu ve Teala bu ümmetin azabını kargaşa, deprem ve öldürmeyle bu dünyada vermiştir. Allah azze ve celle bu ümmetin azabını kargaşa, deprem ve öldürmeyle vermiştir bu dünyada dikkat ediniz. Söylediğimizin inşallah delilini getirelim. Sadaka bin Musanna Rabah bin Haris'ten Ebu Burde dedi ki diyor ben Ziyad'ın emirliği zamanında bunlar tabiindendir. Çarşıda dikilirken şaşkınlıkla elimi diğerine vurarak çırptım. Ensardan babası sahabe olan bir adam bana Niçin şaşırdın ey Ebu burada dedi. Ben, Subhanallah dedim, Dini bir, Nebisi bir, Davası bir, Haccı bir, Savaştıkları bir olan kavme şaşıyorum. Birbirlerini öldürmeyi helal sayıyorlar dedim. Yani diyor ki, Nasıl olur diyor bu ümmetin müntesipleri. Efendim, davaları bir olduğu halde, düşmanları bir olduğu halde, kıbleleri bir olduğu halde, hacları bir olduğu halde, nasıl olur bu ümmetin müntesipleri birbirlerini öldürürler? Ben böyle deyince diyor, babası sahabe olan, o kişi bana dedi ki, buna şaşırma dedi. Çünkü dedi, benim babam, Resulullah aleyhissalatü vesselam'den şöyle işitti, şöyle işittiğini haber verdi. Aleyhisselatü Vesselam buyurdu, buyurdu dedi ki, inne ummeti ummetum merhumah, muhakkak ki benim ümmetim, merhamet olunmuş bir ümmettir. Dikkat ediyor musunuz? Benim ümmetim, merhamet olunmuş bir ümmettir. ليس عليها في الاخره حساب ولا عذاب benim ümmetime ahirette hesap ve azap yoktur inma azabuhha fil katli ve zelazili benim ümmetimin azabı katledilmeleri e, depremler ve fitnelerdir. Aleyhisselatü Vesselam bu hadise lütfen dikkat ediniz. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ümmetime ahiret gününde hesap ve azap yoktur. Onların azabı dünyada iken öldürülmeleri fitneler ve depremlerdir. Bu hadis hakimin müstedrekinde Geçiyor. Hakim isnadının sahih olduğunu söylüyor. Buhari ve Müslim bu hadisi rivayet etmedi etmemişlerdir. Ancak hadis sahihtir. Elbani Baani rahimullah esnisi lerdir hadisi sahih 686 numaralı hadis olarak bunu es sahih haya kaydetmiştir. Bunu destekleyen başka bir hadis söyleyecek olursak o da Ali sert buyuruyor ki İnne ümmeti ümmet umme, ümmetim merhumah muhakkak ki benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Lise aleyha fil ahireti azab benim ümmetime ahiret gününde azab yoktur. İnne me azabuha fil dünya benim ümmetimin azabı dünyadadır. Al katlı yani öldürülmeleri ve al yani belalar, karışıklıklar ve zelazil ve zelzeleler yani depremlerdir diyor aleyhissalatü vesselam. Peki o zaman arkadaşlar cehennem kim içindir? Cehennem ne içindir? Yani bu hadislere baktığımız zaman hadislerin zahiri manasından şu, şu anlaşılıyor aleyhissalatü vesselam diyor ki inne ümmeti ümmetem marhuma benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Leyse aleyhe fil ahireti azab, ahirette onlara azab yoktur, ve <gülüyor> hesap, hesab, yoktur. O zaman biz diyebilir miyiz ki yani efendim ee hesap ve azap münafıklar içindir veya kafirler içindir. E bu ümmetin bir müntesibi hesap vermez mi? Ya da biz biliyoruz ki ee biliyorsunuz işte cehennemin bir tabakasında işte günahkarlar var, Müslüman günahkarlar var. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadiste diyor ki e, فَاِنَّ هَذِهِ الْؤُمَّهِ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاث۪ينَ سَبْع۪ينَ مِلَّهِ Benim bu ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacak. كُلُّهَا فِي illa, إِلَّا وَاحِدَ Hepsi ateştedir ancak birisi müstesna yani fırkay-i müstesna. Dolayısıyla ya da efendim e, yalan söyleyenin ya da efendime söyleyen insanları aldatanın Peki cehennemle e, bunun diğer adı vaid dediğimiz, yani bu vaid Müslümana muhatap değil midir? Cehennemle ilgili tehditler e, nasıl algılayacağız? İşte bu hadisleri şerh eden ehli sünnetin e, muteber alimler diyorlar ki bu hadisler yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz müminin bir özelliği vardır. O özellik de şudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, bir müminin hali ne gariptir. Hayret vericidir. Öyle ki, öyle ki onun başına, onun başına bir musibet gelir, sabreder, onun başına bir musibet gelir, sabreder, başına bir iyilik geldiğinde de şükreder ve her ikisinin karşılığında da e, şika, e, efendim, mükafatlandırılır. Yani müminin hali budur. Tabii benim bu ara misafirlerim var. Ben söylemiştim, e, arkadaşlar belki biliyorlar. Ya da Musabi'ye ifade etmiştim. Almanya'dan misafirlerim benim dersime denk gelecek demiştim. Dolayısıyla gelen gidenlerimiz de oluyor. E, inşallah biz... Uzaklardan bize misafir olanları da oturtup ders dinletiyoruz. Yani buradaki dersi ihmal etmek istemiyoruz. Arkadaşları çünkü biz bekletmek istemiyoruz. Program devam etsin istiyoruz. İnşallah buradaki arkadaşlar da istifade ediyorlar bundan. Allah razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müminin ayağına bir dikem batsa dahi bunun karşılığını alır biliyorsunuz. Yani eğer buna sabrederse veya bundan ötürü hamd ederse mutlaka karşılığını alır. Dolayısıyla hadiste haber verilen inne ümmeti ümmetun merhumah'' ''Benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir.'' ''Leyse aleyha fil ahireti azabun inneme azabuha fil dunya'' demesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani bu ümmete hesap yoktur manasında değildir biliyorsunuz yoksa bu şefaat hadisleriyle çelişir efendim kitabın sağdan veya soldan verilmesi hadisiyle çelişir mizan hadisiyle çelişir ve benzeri veya sırat birçok şey burada verilen haber şudur biliyorsunuz Allah Subhanahu ve Taala Müslümanları dünyada iken temizlemek ister. Allah müminleri temizlemek ister. Ve biliyorsunuz cennete de ancak temiz olanlar girerler. Yani bir mümin dünyada iken hadiste de haber verildiği gibi Allah Azza ve Celle onu Dünyadaki musibetlerle onu temizlemek ister. Biliyorsunuz, Allah yolunda, Allah katında en çok bela ve musibetlere uğrayanlar enbiyalardır. En çok bela ve musibetlere uğrayanlar enbiyalardır. Sonra, sonra onlara yakın olan kimseler yani salihler ve muttakilerdir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir kulunu sevdiği zaman onu musibetlerle imtihan eder. Allah Azze ve Celle kulunu musibetlerle imtihan eder. Onun imtihan ettiği musibetler biliyorsunuz Tevbe suresinde diyor sizi bazen açlıkla, bazen yoklukla, bazen öldür öldürmeyle yani can korkusuyla bazen mallarla imtihan ederiz. Dolayısıyla... Bir mümin sevdikleriyle imtihan edilir. Allah azza ve celle onu temizlemek ister. Bir mümin açlıkla imtihan edilir. Bir mümin fitnelerle fitnelerle imtihan edilir. Bir mümin başına gelen musibetlerle imtihan edilir. Sebep sebep çünkü dünyada Allah azza ve celle onu musibetlerle temizlemek ister. Eğer dünyada temizlenmezse Allah azza ve celle onu kabirde temizler. Kabirde Allah'a sığınıyoruz kabir azabından. Allahümme inneme na'uzu bike min azabil kabr. <gülüyor> Biz kabir azabından Allah'a sığınıyoruz. Eğer kabirde temizlenmezse o zaman Allah azza ve celle onu cehennemde temizler ama ancak tertemiz olarak cennete girer. Dolayısıyla az önce okuduğumuz bu hadislerde inne ummeti ummetum merhuma benim ümmetim bağışlanmış bir ümmettir. Leysa aleha fil ahireti hisabun ve azab. Onlara ahirette azab ve hesab yoktur. İnne ma azabuhha onların azabı fil katl yani öldürülmeleri ve zelazili ve'l fitan. Dolayısıyla Fitnelerin daha çok Müslümanların yaşadığı bölgelerde olması, öldürülmelerin daha çok Müslümanların yaşadığı bölgelerde olması, depremlerin daha çok Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda olması, bunu haber vermektedir. Dolayısıyla başımıza gelen musibetlere sabrederiz, şükrederiz. Eğer sabredip şükredersek, biz biliriz ki bunun karşılığında Allah Azze ve Celle, bizi günahlarımızdan arındırmak, bizi tertemiz kılmak ister. Yüce Rabbimizin sünneti budur. Sünnetullah budur. Evet. Ara vereyim dersem erken mi olur? Musa abi eğer ara vereyim dersem en azından <gülüyor> bir beş on dakika ara versem uygun mudur yoksa 10 dakika sonra mı verelim? Ne dersiniz? İsterseniz bir bölüm daha işleyeyim. Bir bölüm daha işleyeyim. O da e, alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olması. Ondan sonra bir 10 dakika müsaade isteyeceğim. Alışveriş merkezlerinin birbirine uzak olması. Ebu Hureyre, radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü Şöyle buyurduğunu haber veriyor. La tequmus sa'atu hatta tezharel fitan ve yakzulel kezib ve yateqarebel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. E, alışveriş merkezlerinin birbirine yakınlaşması dedik. Şu an ses geldi mi? E, Hattab kardeş. Ha tamam koptu zaten. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça ve alışveriş merkezleri birbirine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. Ses geliyor mu arkadaşlar? Ses geldi mi? Ha. Tamam ses geldi. E, Hattab kardeş siz ses yok dediniz ben hadisi tekrar ettim ama bir daha tekrar edeyim inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça, yalan çoğalmadıkça ve alışveriş merkezleri birbirine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. Yani esraak yani çarşılar alışveriş merkezi birbirine yaklaşmadıkça kıyamet kopmaz şimdi bununla ilgili biraz daha bu, bu meseleyi Çağdaş alimlerin nasıl yorumladığına bakalım mesela hamud et Rahimullah isminde bir alim var. Bu alim Riyad'da yaşıyor. Ee, Birçok eseri de var. Efendim e, diyor ki, Alışveriş merkezlerinin, ha, Ses gelmedi mi? Allah'u Ekber, bugün seste sorun yaşıyoruz. Ebu Mus'ab hocadan bize mi bulaştı? O zaman, Hah. Var mı ses arkadaşlar? Devam ediyorum. Ben devam ediyorum inşallah. Zaten bir 10 dakika sonra ben mola vereceğim. E, Hamudet Duveyri günümüz çağdaş alimlerinden bir alim diyor ki hadiste kast edilen alışveriş merkezlerinin birbirine yakın olmasına e, gelince diyor zayıf bir hadiste bu işlerin kesat gitmesi ve karın az olması manasına da gelebilir diyor. Görünen o ki bununla zamanımızda yeryüzünde yaşayanların birbirine yaklaşmasına işaret edilmiştir diyor. Bu da hava ve kara taşıtlarının sayesinde radyo ve televizyon gibi sesleri iletebilen elektronik aletler aracılığıyla yeryüzü, alışveriş merkezleri birbirine yakınlaşmıştır. Herhangi bir ülkedeki fiyatlarda bir değişiklik olduğunda dünyanın her yerindeki tüccarlar veya tüccarların çoğu bunu öğrenmektedir. Böylece eğer fiyatlar artarsa, kendi ürünlerinin fiyatlarını arttırmakta, azalırsa azalmak, azaltmaktadırlar. Tacir, kendine günlerce uzakta olan şehir pazarlarına, arabasıyla gidip işini görmekte, bir günde veya birkaç gün sonra geri dönmektedir. Uçak ile aylarca uzakta olan yerlere gitmekte, işini görüp bir iki gün sonra geri gelmektedir. Alışveriş merkezlerinin birbirine yaklaşması üç yönden açıklanabilir. Artan ve azalan fiyatların çok çabuk esnafa yansıması birincisi bu. İkincisi, çok uzak olan mesafelerde dahi olsa bir pazardan diğer pazara çok çabuk gidip gelmek. Üçüncüsü, çarşıdaki malların fiyatları birbirine yakın olması, bu da tacirlerin artma ve azalmada birbirlerine uymalarıyla olabilir. Ee, en iyisini bilen Allah'tır. Ancak gerçekten bugün alışveriş merkezi bir tek binanın içerisine bir çarşı kuruluyor. Böyle de değerlendirilebilir. Aynı şekilde e, bir ülkede e, ticari istikrar bütün dünyayı etkileyebiliyor. Ya da Ticari kriz ya da o ülkenin yaşadığı ekonomik kriz bütün dünyayı etkileyebiliyor. Bugün borsalar bunun üzerine kurulu. Veya dünya çapında ithalat ihracat dediğimiz durum aynı şekilde dünya çapında bir alışverişi birbirine yaklaştırmıştır. Yani Türkiye'den 10-12 saat uzaklıktaki Çin'e gidiyorsunuz. Alışveriş yapıp geliyorsunuz ki ben gittiğim için oradan örnek veriyorum. Ee, alışveriş yapıp geliyorsunuz. Oradaki bir malı sanki size çok yakınmış gibi. Halbuki bu karayoluyla yoluyla gidilecek olsa veya önceki gibi aleyhissalatü vesselam'ın bu esvaki yani e, alışverişi yakınlaşmasını haber verdiği dönemki gibi olsa Allahu Alem binekle birkaç ayda ancak gidilebilir böyle bir ülkeye. allah en iyisini bilir. Ben inşallah burada sözümü noktalıyorum. 10 dakika sonra kaldığımız yerden biz konumuza devam edeceğiz. Musa abi bazen ses vermiyorsun. Burada mısın abi? Musa abi burada mısın? Beni işitiyor musun? Eyvallah. Allah sizlerden de razı olsun. Musa abi bugün biraz rahatsız bunu söylemişti. Ancak ben mikrofonu bırakacağım. Ee... Ha, Musa abi meşgul. Tamam ben arkadaşlar ben ara veriyorum. Mikrofonu e, zannedersem demin bir kardeş Kur'an okumaktan bahsetti. Bu kardeş bu arada Kur'an okusun inşallah. Heh, tamam inşallah. Selamünaleyküm. Ee, i̇nşallah ben 10 dakika, 10-15 dakika sonra derse kaldığım yerden devam edeceğim. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu.